Eşlerin oynaşmalarında okunacak dua. İbn Abbas radıyallahu anhumanın merfu hadisinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz ehliyle buluşmak istediğinde Bismillahi Allahümme cenni bin ve cenni bin şeytan ma razıktana diye Allah'a sığınırsa, aralarında bir evlat duarsa asla bir şeytan ona musallat olmaz, zarar vermez buyurmuştur ve bu dua iki eşin her şakalaşmalarından önce okunmalıdır yani Allahumme bizi şeytandan şeytanı da bizden ve bize rızık olarak verdiğin evlattan uzaklaştır demektir